1238 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ikinci namazı beklemeye teşvik etmesi, Hz. Peygamber, size Allah'ın kendisiyle hataları sildiği, günahları keffaretlendirdiği şeyi haber vereyim mi, buyurdu, sahabiler, evet ya Resulallah, haber ver, dediler, Hz. Peygamber, şiddetli ve sıkıntılı zamanlarda abdesti yerli yerinde alarak, mescidlere çokça adımlar atmak ve namazdan sonra ikinci namazı beklemektir, işte asıl cihad budur, dedi.